Geğerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları'na özgü, endemik bir tür olan sarı kız çayı bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı. Kaz Dağları Milli Parklar Şefliğinden yapılan açıklamada endemik bir tür olarak kayıtlara geçen ve Kaz Dağları'nda bulunan Sarıkız Çayı Sideritis Troyana) bitkisini kopararak topladığı belirlenen 6 kişiye toplamda 657.558 lira para cezası kesildi. Evrenselden Ramis Sağlam'ın haberine göre Brezilya donanmasına ait São Paulo gemisindeki tehlikeli atıkların tartışması asbest ve asbestin miktarı üzerinden devam ediyor. São Paulo'nun Diğer gemilerden ayıran en önemli özellik devasa büyüklüğü ve içinde barındırdığı tehlike madde envanterindeki bilinmezlikler. Gemi için Greek Green tarafından 4 Haziran 2021 ve 5 Nisan 2022 tarihlerinde hazırlanan Tehlikeli Madde Envanteri 1 ve 2 raporunu Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisi Bölümünden emekli Doktor Enver Yasar, ve Küçükgül ve kimyager asbest söküm uzmanı Kenan Yıldız ile görüşüldü. Her iki raporun incelemesini yapan, raporu hazırlayan Ayrıca örnekleri analizleyenin Çin hükümetine ait bir kuruluş olduğunu söyleyen Küçükgül, Güney Amerika'da bulunan Brezilya'ya yakın pek çok akredite kurum varken bu kadar uzaktaki bir şirkette çalışılmasına anlam verilemediğini söyledi. Tehlikeli madde emanetlerinin ikinci ve üçüncü kısmının geri dönüşüme gönderileceği göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olduğunu söyleyen Küçükgül, gemi geri dönüşüm tesisine girmeden önceki dönemde operasyonları en azından indirecek şekilde yürütmek, Gemide kalan kargo kalıntıları akaryakıt ve atıkların miktarını belirliyor. Herhangi bir atık gemiyle birlikte gemi geri dönüşüm tesisine teslim edilmesi amaçlanan ve raporda yer alan operasyon olarak üretilen atıkların miktarı tahmin edilerek yaklaşık miktarlar ve yerleri listelenmiş, dedi. Yeşil Gazete'nin haberine göre dünyadaki en büyük ve eski yağmur ormanlarından birine ev sahipliği yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti petrol yatırımlarının yeni hedefi olmak için Büyük miktarda arazi ihaleye çıkarıyor. Temmuz ayı sonlarında ihaleye çıkarılacak olan bu araziler dünyanın en önemli goril habitatı olan Virunga Ulusal Parkı'nı içermenin yanı sıra büyük miktarda karbonu emerek atmosferden uzak tutan önemli tropikal turbalıkları da kapsıyor. Burada yapılacak sondaj çalışması tutulan bu karbonun da açığa çıkması anlamına geliyor. Gelelim Türkiye'ye. Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nun Binalarının bulunduğu ortak bahçede yer alan ağaçlar alana ek bina yapılacağı gerekçesiyle kesildi. Kesilen ağaçların çoğunluğunun 20-25 yıllık çam ağacı olduğu öğrenildi. 2000'li yıllarda fidanların yeni dikildiği dönemde öğrencilerden korumak için telle çevrilen alan ek bina uğruna şimdi katledildi. Her geçen gün betona boğulan okul ve çevresinde son ağaçlar da kesildi. Okulun bahçesinde aynı zamanda kesilen ağaçların toplandığı Küçük bir top sahası da var. Ek binanın top sahasını kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesindeki yat limanının kapasite arttırımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvuruldu. Proje için çevresel etki değerlendirme yani ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı bölge halkının protestoları sonucu iptal edildi. Seferihisar Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada Sıhacık'ın ranta kurban edilmemesi için her türlü mücadeleyi vereceği açıklandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise Sıhacık'ta mevcut marinanın kapasitesinin arttırılarak ayrıcalıklı bir bölge yaratılmak istendiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini söyledi. Yetişkin, balıkçıların denize açılmaları zorlanacak. Yüzer iskeleler, yüzer dalga kıranlar, yüzer beton platformlar oluşturulacak. Körfez'in en derin yeri Marinaya tahsis edecek bir süre sonra marinaya sadece küçük tekneler girecek daha da üzücüsü körfez derinliği giderek azalacak balıkçılık yok edilecek dedi. Yapılmak istenen proje ile sağcığın doğal özelliklerini kaybedeceğini dile getiren yetişkin akıntının zayıf olması nedeniyle bir süre sonra körfez kirliliği olacak koku olacak denizdeki canlı yaşam yok olacak. 30 Ekim depreminde tsunami'nin etkisini unutmayalım bu proje sadece büyük facialara da yol açabilir. Asla gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu uğurda çevre mücadelesi başlattık. Halkımız bizimle birlikte sağacağın doğasının ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. Öte yandan eylemden sonra Doğa Derneği üye ve gönüllere serbest dalış yaparak denizde tarama işlemi gerçekleştirdi. Doğa Derneği Deniz Araştırmaları Koordinatörü Denizcan Durgunsa yaptığı açıklamada Marina'nın genişletilmesi deniz ekosistemini olumsuz yönde etkileyecek. Aynı zamanda... Barcelona Sözleşmesi ile korunan deniz çayırları yok olacak. Deniz çayırları yataklarının hem dip sistemi hem kıyı ekosistemi için çok önemli rol oynadığı aşikar. Herhangi bir yıkıma uğradığında geri dönüşü neredeyse imkansız dedi. Durgun şunları dile getirdi. Alanın doldurulmasıyla yaşanacak habitat kaybıyla deniz ekosistemi olumsuz etkilenecek. Tekne trafiğinin artmasıyla birlikte bölgede petrol kirliliğinin artması da bu işlemlerin bir sonucu olacak dedi. Evet bu şekilde sürekli yeni yeni marinalar, yeni yeni betonlar, yeni yeni binalar bu şekilde gezegenimizi adım adım yok ediyoruz. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.